Günaydın. Bugün yine birbirinden yeni imza kampanyaları ile pek çok mücadele alanından haberler vereceğiz size. İlk haberimizin konusu kent konseyleri. Muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Etik Kurulu olan kampanyayı Yerel Katılımı Destekleme Derneği başlatmış. Diyor ki, kent konseyleri için küçük bir dernek kadar bile etkili değillerdir. Belediye meclisleriyle kavga etmek üzere kurulmuşlardır, kapatılacaklardır diyen belediye başkanını protesto ediyoruz. Dernek kampanya metnini talepten ziyade bir protesto amaçlı oluşturmuş dernek. Diyor ki, kent konseyleri yurttaşların belediye yönetimine katılımını ve onu denetlemesini sağlayan en etkili organdır. Kent konseyleri dünyanın sorunlarını mahalleden başlayarak çözmek üzere Türk bürokratlar tarafından tasarlanmıştır. %100 Türk malıdır. Dünyanın 21. yüzyılda karşı karşıya olduğu sorunları çözmek üzere ülkeler 1992 yılında el birliği yapmak için bir araya geldiler. Adına Gündem 21 denilen bir belge imzalandı. Yerel Gündem 21 ise Gündem 21 ile tespit edilen sorunların mahallelerimizden başlayarak nasıl çözüleceğine ilişkindir. Kent konseyi, dünyamızın yoksulluk, temel eğitim, anne ve çocuk sağlığı gibi sorunlarına kendi mahallelerimizde kuracağımız yapılanmalarla çözüm bulma yolunda ve bunun arzusuna dayanır. Türk bürokrasisinin dünyaya armağanı olan kent konseylerini kapatmak bir yana devlet ve yerel yönetimler tarafından Desteklenmeli ve geliştirilmelidir diyor bu kampanya. Sıradaki haberimiz 4 gündür Türkiye'nin gündeminde olan Red Hack soruşturması ile ilgili. Gazetelerde çıkan haberlere göre geçtiğimiz Cuma günü Gezi Park eylemlerine katılan sanatçılardan Oyuncu Barış Atay, RedTech soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Polis Barış Atay'ın evinde arama yaptı. Atay ile birlikte 7 kişi hakkında arama ve yakalama kararı olduğu, Atay dışındakilerin de gözaltına alındığı ve o kişilerin de evlerinde arama yapıldığı öğrenildi. Bunun üzerine change.org'da muhatabı Recep Tayyip Erdoğan talebi ise RedHack'in gözaltılarına Özgürlük olan bir kampanya başlatıldı ve deniyordu ki orada imzanı attıktan sonra kampanyayı Facebook, Twitter gibi bir sosyal medya hesaplarından paylaşarak daha çok kişinin desteğine ulaşmamızı sağla bu çığlığı duymayan kalmasın. Kardeşlerimizin özgürlük mücadelesinde sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var diyordu kampanya metninde. Ve pazartesi akşamı beklenen gelişme yaşandı. Red Hack soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında oyuncu Barış Atay'ın da olduğu 14 kişi serbest bırakıldı. Muhatapları Türk Telekom, Super Online, D-Smart Net ve Bilgi Teknolojileri Kurumu olan bir kampanya ile devam ediyoruz. Change.org'da bu konuda daha önce benzer taleplerle kampanyalar başlatılmıştı. Bu defa Ekrem Kılıç tarafından başlatılan kampanyanın talebi internet erişiminde adil kullanım kotasının kaldırılması ve upload hızlarının yükseltilmesi. Ekrem diyor ki. TEPA ve OECD'nin yapmış olduğu araştırmalara göre Türk halkı olarak en pahalı ve orta kalitede bir internet bağlantısı kullanıyoruz. Bulgaristan gibi 3. Dünya ülkelerinde bile 100 MB saniye download ve 50 megabit saniye upload hızında internetin ücreti 37 leva yani 49 lira gibi komik bir rakamken bizler Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkede 50 megabit saniye kadar yani 8 megabit saniye ama hattın kaç... Desteklerse o kadar 50 gigabit adil kullanım kotalı internet 49 liraya kullanıyoruz. Ve downloadumuz 50 gigabit sınırına geldiğinde bağlantı hızımız 3 megabit bölü saniye hızına düşürülüyor. Adil kullanım kotası TTNET, Super Online Net ve d Net gibi internet servis sağlayıcıları tarafından değil, bilgi teknolojileri kurumu tarafından internet servis sağlayıcılarına dayatılan uygulanması zorunlu bir kuraldır. Bu kampanyayı imzalayan tüketiciler olarak Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından adil kullanım kotası uygulamasının kaldırılmasına ve upload hızlarının arttırılmasına talep ediyoruz diyor. Kampanyaya hashtag AKK alt tire kalksın hashtag ile Twitter'dan destek verebilirsiniz. Sırada hem Fransızca hem de Türkçe olarak yazılmış bir kampanya var. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'e yönelik başlatılan kampanyanın talebi. Galatasaray'da görevli Fransız öğretim elemanlarının sınırlı sözleşme uygulamasının yürürlükten kaldırılması kampanyayı başlatan Sotienne à la Cooperation Galatasaray diyor ki, Fransa 2009 yılından bu yana yükümlülüklerinden kaçınmak perspektifi içerisinde. Fransızca dilinin mükemmel uygulandığı Türk Devlet Eğitim Öğretim Kurumları olan Galatasaray Lisesi ve Üniversitesi'nde görevli Fransız öğretim elemanlarına 5 yılda sınırlı sözleşmeleri dayatmaktadır. Uygulamanın muhatabı olan tüm aktörler kurumların Türk yönetimleri, öğrenciler, Türk ve Fransız öğretim elemanları, Fransa Milliyetin Bakanlığı müfettişleri, Fransa Parlamentosunun muhtelif üyeleri ve benzerleri yıllardır bu tip sözleşmeleri şiddetle eleştirmektedirler. Malse Fransa Dışişleri Bakanlığı bugüne kadar işbu ortak kınamlara kulak vermemiştir. Durum vahimdir çünkü işbirliği ortamında uyum sağlamış tüm bileşenler tarafından beğenilen yetkin öğretim elemanları bu koşullarda öğretim yılı sonunda görevlerinden ayrılmak zorunda kalacaklardır. Bizler öğretim elemanları, öğrenciler, bu kurumların eski öğrencileri ve genel olarak Galatasaray projesine ve Türk-Fransız işbirliğine gönül vermiş olanlar, Fransız öğretim elemanlarına uygulanan ve projenin geleceğini tehdit eden zamanla sınırlı sözleşme uygulamasının ivedilikle yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz, diyorlar. Ve Fransa'nın yükümlülüklerinden vazgeçme çabalarına hayır diyoruz, diye bitirmişler. Günün son haberinin konusu moto Karavan. Muhatabı Türkiye Sigorta Reassurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği olan kampanyayı Cem Baba da başlatmış. Cem'in talebi, motokaravanların zorunlu trafik mali mesuliyet sigortası primlerinin makul fiyatlara indirilmesi. Cem diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve Trafik Kanunları'na göre motokaravanlar M sınıfı özel amaçlı taşıtlardır. Motokaravanlar özel amaçlı olarak tanımlanan ambulans, itfaiye aracı, çekici gibi taşıtlarla aynı kategoride yer almasına rağmen, Kullanım amacı, kullanım şekli, süresi ve trafikte diğer araçlara verebileceği hasar açısından diğer özel amaçlı taşıtlarla aynı risk grubuna ait değildir. Motokaravanlar kısıtlı sürelerde sadece yılın belirli bir zaman aralıklarında kullanıldığı için risk faktörü otomobil, minibüs, kamyonet gibi sürekli trafikte bulunan asli yük ya da yolcu taşıma araçlarından daha düşüktür. Birçok Avrupa Birliği üyesi ülke tarafından motokaravan ve kamp taşıtları için vergilendirme kriterleri ve risk faktörleri açısından bu normlar kabul edilmektedir. Genel izleniminin aksine motokaravanlar çoğunlukla büyük, iri, ağır ve lüks araçlar değildir. Ülkemizdeki trafiğe kayıtlı motokaravanların büyük çoğunluğu kamp taşıtı olarak bilinen panel van tipinde hafif araçlardır. TÜV muayenelerinde bu kategori hafif motor karavan olarak geçmektedir. karavanlarımız sigorta şirketleri tarafından diğer özel amaçlı taşıtlarla aynı risk kategorisinde değerlendirildiği için yılda sadece birkaç ay kullanıp ortalama 5-10 bin kilometre yaptığımız araçlarımız için güncel fiyatlarla 1000-5000 lira arasında prim ödemek zorunda kalıyoruz. Hobi ve bireysel gezi amaçlı kullanılan bu taşıtlar için bu fiyatlar kabul edilemez seviyelerdedir. Bu ve benzeri haksız uygulamaları ülkemizde gerek üretim gerekse turizm sektörü açısından henüz emekleme döneminde olan karavancılığı sekteye uğratacağı ve kaçak kullanımları artıracağı da aşikardır. Moto karavan kullanıcıları olarak sigorta şirketlerinden moto karavanların trafikteki risk analizini hakkaniyetle değerlendirip diğer özel amaçlı taşıtlardan ayırmalarını ve ivedilikle Moto karavanların zorunlu trafik mali mesuliyet sigortası primlerini makul seviyelere indirmelerini talep ediyoruz diyor bu kampanyada. Bu ve başka kampanyaları change.org adresinde bulabilirsiniz. Sizlere esenlikler diliyoruz.